Memleketim, memleketim, memleketim Ne kasketim kaldı senin orayışı Ne yollarını taşımış ayakkabım Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan Şile bezinde sen şimdi saçımın akında, en farkında yüreğimin ve anlamın çizgilerindesin. Memleketi, memleketi, memleketi. Yine sirtisi mi yağıyor yağmur uzun sokağın taşlarına? Ganita'nın kayıklarında martılar giziden gizli öpüşüyorlar mı? Deniz kokulu kentimi düşünüyorum Orhan Veli'nin İstanbul'una inatım. Anıların şehrini düşünüyorum, Ayrılıkların ötesinde bir yerden. Taşbaşının dar sokağından denize inen, Simitçinin ve Hamsiçinin sesi geliyor. Tavadacı cızır, cızır öten tereyağının kokusuna, Meydanındaki limoncunun taplasına bir roş olmuş. Deniz kokulu kentimi düşünüyorum, Orhan'ın İstanbul'una inat. Varsın yazsın yağmur cisilcisinin üstüne, Ellerin cebinde ya, yürüyorsun ya o şehrin sokaklarında. Yağmurdan sana ne? Yürüyüp gitmeli limana, oradan da mendireye ta, kadar. Ve çökmeli bir taşın üstüne. Ama kara el patlamış, fırtına varmış. Dalgalar adam boyuna geliyorlarmış, ıslanıyormuşsun. Vakit de akşamlardan bir akşammış sana ne? Kalkala pilavını, Mehmet Salih'in çayını. Bodos'un meyhanesini, Bahçenin dönerini ve pazar sabahlarının vazgeçilmez çini çekiyor canım. Deniz kentimi düşünüyorum, Orhan Veli'nin İstanbul'una inat. Yeşil'in bin tonunu koynunda barındıran, yüce karlı dağların bile selam durduğu o güzelim şehre, İstanbul'un soğuk ve çirkin akşamlarından binlerce seyrediyor. Meydandan kalktık mıydı? Saate varmaz Hamsüköy'deyiz. Konak oğlunda oturur, baş başa sütlaç yeriz. Nara eser bir rüzgar olur içimiz tertemiz. Bu sene gidemiyorum, seneye birlikte gideriz.